Bismillah, alhamdulillah, salat ve salam ala Rasulullah. Dersul evvelu üçüncü kitabın birinci dersi. Müderris ile sınıfındaki talebeler arasında geçen bir diyalog. El müdürsu eyne Hamidun. Hamid nerede? Faysalun Seyti bade Galilin inşa Allahu. Allah dilerse az sonra gelecek. Raaytuhu. وَهُوَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَةِ رَأَيْتُهُ Onu gördüm. Vav. Hal vav geldi. Nasıl? O hamama girerken gördüm. Onu hamama giriyor halde gördüm. Nasıl tercüme ederseniz edin. Dilimiz uygun olduğu sürece. Onu hamama girer halde. Onu hamama girerken gördüm. El müderrisu ve eyni hamzatu Hamza nerede? Faysal hmm. Haraca minel fasli ve huve yahmilu kütübehu Yahmil hamile yahmelu Hamal buradan geliyor. Sırtına alıp taşıma veya yüklenme o manalarda Sınıftan çıktı. Nasıl? Ve hal geldi. Hu geldi. Huve yahmilu kütübehu Kitaplarını taşır Olduğu halde sınıftan çıktı. اَظُنُّ اَنَّهُ رَجَائِلَ mehcai. Zannediyorum ki o pansiyona döndü. Onun pansiyona döndüğünü zannediyorum. مُعَوِيَتُهُ رَأَيْتُهُ فَهُوَ يَدْخُلُ الْمُسْسَوْسَفِي لَعَلَّهُ مَرِيدٌ Gene Halvav ile bir cümle geldi. Onu sağlık ocağına girerken gördüm. Korkulur ki o hastadır. Müderris Şefahullahu Allah'a şifa versin. Mazi siyasıyla emir manasına giden bir kelime. Şefahullahu Allah'a şifa versin. Meta racatum min Mekke'te ya ihvanu Ey kardeşler Mekke'den ne zaman rücu ettiniz? Döndünüz. Ve ca'na mesa'e emsi Dün akşam döndük. Dünün akşamında döndük. Kharajna min Mekke ve şemsu tatlu ve vasalna Taybetet Tayibeti ve nasu yahrucune min el mescidin nebevi ba'de salati zuhri Biraz uzun bir cümle oldu. Tek tek söyleyelim. Hal ile geldi. Mekke'den güneş doğarken çıktık. Eşşemsu güneş. Tatlu, talaa tulu etme doğma. Güneş doğarken çıktık, güneş doğa, doğuyor olduğu halde çıktık ve Taybetet taibe dediği yer ise Medine'dir. Temiz yerlerin en temizi. Medine için kullanılan bir ifadedir bu. Evet vesal ulaştık vardık nereye Taybetet taibetiye yani Medine'ye ulaştık. Halva bile geldi nasu ve nasıncı yakrucu nemnel mescidin nebeviyi varisalatin zuhri insanlar Öğle namazından sonra Mescid-i Nebevi'den çıkıyorken veya çıkar halde Medine'ye ulaştık. Müderris Tekabbelallahu umretekum Tekabbele kabul etti aslen manası. Mazi sigasıyla emir fiil olarak geldi. Allah umrenizi kabul etsin. Allahu, Allah kabul etsin. Neyi umretekum mef'ul Umrenizi Allah kabul etsin. Abdullah <gülüyor> Amin. Kabul et manasına emir fiil. Amin. Müderris. İkrail hadithel mektube alessebbureti ya muaviyetu. Ey muaviye yazı tahtasının üzerine mektub yani yazılmış hadisi oku. İkrail hadithel mektube. Hadis ikramın fiilin mef'ulü, mektup onun sıfatı. Muaviye yakıfu ve yakra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Kalkar ve okur. Ve gaffe yagifu. Rahman ve rahim Allah'ın adıyla. Müderris, ikra ve en tecalisun oturuyor olduğun halde oku. Oturur, oturur. <gülüyor> Otururken oku. Ve Yine halvâ bu. Muaviye Uridu en ekra'a ve ene vâgıfın. Ayakta olduğum halde dikiliyor olduğum halde okumak istiyorum. Kemâ teşâ'u. Dilediğin gibi olsun. Nasıl istersen öyle yap. İstediğin gibi. Muaviye An Cabirin radıyallahu anhu. Gâle Cabir radıyallahu anh'dan Gelen bir hadiste. Kale", o dedi ki Cabir neviye, sallallahu aleyhi ve selleme ve huve fil mescidi fe kale salli rek ateyni müttefakun ayihi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme o mesciddeyken o mescidde olduğu halde geldim ve huve fil mesciddeki vav wow, gene Halvabı. O mescidde olduğu halde kim o? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Mescidde olduğu halde ona geldim. Yani onun yanına geldim. Fekale. O bana şöyle buyurdu. Salleyerek ateyini. İki rekat namaz kıldı. Muttefakun aleyhi. Üzerine ittifak edilmiş bir hadistir. Yani Bukhari ve Müslim'de rivayet edilmiş bir hadistir. Muttefakun aleyh demek üzerine Bukhari'nin ve Müslim'in sahih olduğuna dair ettifak ettiği hadisler için kullanılır. Muttefakun aleyh Bukhara ve ortak ortaklaşıyla rivayet ettiği hadislerdir. <gülüyor> Etayti, etaytu <gülüyor> Geldim. kime Nebi'ye Geldim. Müderris Eşrahü lekumu dersel ane. Şimdi size dersi izah ediyorum, şerh ediyorum, açıklıyorum. Fesme'u <gülüyor> Kulak verin, dinleyin. Vela tektubu şey'en ve ene eşrahu Ben şerh ederken açıklarken hiçbir şey yazmayın. Ve la şey şeyen hiçbir şey yazmayın. Ve ene eşrahu Ben açıklıyor olduğum halde şerh ederken hiçbir şey yazmayın. Öğretmenler söyler ya bunu birisi bir şeyle meşgul olursa diğer tarafta yapılan izahatı kaçıracaktır. Ondan dolayı. Burada bir izah var. Nedir bu izah? Vav'ın halleri ile ilgili cel vavu lim me'anin vav çokça manalara gelir me'anin mananın çoğulu minha el atfu Böyle atfu okursak minhel atfu o çokça manalardandır el <essenluence> atıf yani atıf maksadıyla vavun atıf maksadına gelmesi atıf vavu olarak gelmesi o çokça manelardan bir tanedir. Ondandır atıf üzere gelmesi, atıf için gelmesi ondandır. Nahu haracaz <gülüyor> zübeyru ve hamidun Zubeyr ve hamid çıktı. Cümlesindeki o vav atıf vavudur. Neyi atfetti? Hamid'i Zübeyir'in üzerine atfetti. Dolayısıyla Zübeyir matufun aleyh, hamid matuf oldu. Değil mi? Atıf vavu ne yaptı? Kendisinden sonraki atfedilene muhatuf yaptı. Kendisinden önceki atfedilene, üzerine atfedilene muhatufun aleyh yaptı. Aynı zamanda tabi ve metbu var. Hamid, tabi, e-Zübeyir, metbu. Zübeyir çıktı ve Hamid çıktı yerine. Zübeyir ve Hamid çıktı ve böyle atfedildi. Kısaltma yaptık yani. Anlam bozulmayacak şekilde. Deresna li yevmes sirete Diğer cümle. Bugün siret ve fıkıh okuduk. Ders ettik. Cümlesinde. Derse fiil na fail el yevme mef'ulun fiil. Es-sire mef'ulun bih. Ne? dersi ve fıkıh dersi okuduk. Cümlesinde. El fıkıhtan önce gelen vav, atıf vavdır. Dolayısıyla fıkıh matuftur. Matufun aleyhney es -sire. Bugün siret dersi gördük ve bugün fıkıh dersi gördük yerine bugün siret ve fıkıh dersini gördük diye aynı iş yapıldı, okuma işi, ders yapma işi, o atıf vavuyla ifade edildi. Ekel tu ve şerib tu, yedim ve içtim. Vav atıf vavı, şerib ve ekelen üzerine matuf. Atıf vavı ilkiydi, müderris izaha, <gülüyor> şerhe devam ediyor. Vemin hal qasemu. Vemin hal qasemu. Qasem vavı olarak kullanması vavın çokça manalarından ikincisidir. Yani kasem olarak gelmesi ondandır. O çokça manalardadır. Nahwu, <gülüyor> Wallahi ma'ra <gülüyor> aytuhu. Allah'a yemin olsun ki onu görmedim. Ve vavun qasemi min hurufil cerri Qasem vavı cer harflerindendir. Bundan dolayı vallahi dedik. İkincisi ghasem vav olarak gelmesiydi. Öğretmenin izah devam ediyor. Ve minha elhalu. Üçüncüsü de haldir. Yani hal babı olarak gelmesidir. Nahu eteytün nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ve huve fil mescidi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme o mesciddeyken geldim. Ey yani ve huve fil mescidi kısmını izah ediyor. Ey yani hale kevnihi fil mescidi mescitte bulunma hali üzere geldim. Mescitte bulunma hali, mevcut olma. Kevni yaratılış, bulunma. Mevcut olma demek. Mescitte mevcut olma, bulunma halinde Nebiye geldim. Yani o mescitteydi. Mescitte bulunuyordu. O halde geldim. İkinci cümle رَأَيْتُ الْحَسَنَةَ وَهُوَ يَحْرُجُ مِنَ الْمَقْصَفِ Hasan'ı gördüm. وَهُوَ يَحْرُجُ O çıkıyordu. مِنَ maksaf. Yani büfeden, kantinden çıkıyordu. Bu cümlenin tam manası maksaf, büfe, kantin. Öyle öğrencilerin veya işçilerin alışveriş yaptığı yer var ya bir işletmeye ait, bir okula ait alışveriş yeri küçük. Hasan'ı Kantinden çıkıyor halde gördüm. Kantinden çıkarken gördüm. Buradaki vehu ve yahrujumel mak manası ey yani hale khurujhi minhu. Ondan çıkışı hali. Oradan çıkar hali. Onun çıkıyor hali. Ve ileyikum emsilaten uchrâ liwabil hali. Hal vabı için al sana diğer misaller. Üç tane ayrı cümle. Ma teebi ve ne sakirun. Ben küçük olduğum halde babam öldü. Ben küçükken babam öldü. Dhal tül mesce de vel imamı yerke o. İmam ruku ediyorken mescide de girdim. La teql ve ente şebano. Tok olduğun halde, tokken yeme. Buradaki üç cümlenin üçündeki da hal vavıdır. O yüzden onlar biz hal olacak şekilde tercüme ettik. Tok olduğun halde veya tokken aynı şeyi ifade eder. Evet demek ki vavın wow çokça hallerinden birisi atıf vabu olarak gelmesi biri kasem vabu olarak gelmesi birisi hal vabu olarak gelmesi. Çocuklar izah etti dersi bunu anlattı. Yoksa şu parçada asıl onu değil Halv anlatıyor. Öğretmen dersini bitirdi konuşmasına devam ediyor. La allekum fehim tum umuyulur ki siz anladınız. Hatil ane misalen li vabil atfi ya eyyubu. Ey eyyub atıf vabı için bir şimdi bir misal getir. Eyyub zehebtu ile suqi ve işteraytu eşya. I. atıf vav için dikkat edin çarşıya gittim ve bir şeyler aldım Eşya, şey onun çoğulu bir şeyler çoğul şeyler aldım işteraytunun başındaki vav zehebtun üzerine matuf dolayısıyla o vav da atıf vavıdır el müderris ahsente güzel yaptın aferin Hat imitalen livabil kasmi ya mu Ey mu abiye, kasim bir misal getir. Wallahi ma ribtu qattu. Allah'a yemin olsun ki asla kaybolmadım. Yani gelmemezlik yapmadım. Devam edelim. El müderris ahsente. Aferin, güzel yaptın. Hat imitalen livabil hali ya Faysalu. Ey Faysal. Hal vavuna bir misal getir. Faysal Dehal tu'l mescide vel imamu yahtubu. İmam hitap ediyor. Konuşuyorken mescide girdim. Ahsemte hati misalen ahara ya Yunus. <gülüyor> Aferin. Ey Yunus. <gülüyor> Diğer başka bir misal daha getir. Niye? Hal vavuna. Talebtul ilme ve ene kebirun. Ben ilmi büyükken, yani yaşın büyük olduğu halde talep ettim. İlim talebine yaşın büyük başladım manasına. Ahsente Ya Ubeydallahi Ey Ubeydullah uzkur ayeten fiha vavun lil hali. Ey Ubeydullah içinde hal için bir vav bulunan bir ayet zikret. Ubeydullah Ya Uzu Billahi Mineşşeytanirracimi Bismillahirrahmanirrahimi İnnellezine keferu ve matu ve hum kuffarun ulaike aleyhim lanetullahi vel melâiketi vel nasi ecmain Bakara 161 Önce yukarıdan başlayalım Eûzu sığınırım fiil ve fail Billahi car-i mecrur şeytani Eşşeytan Aleyhillani Minden dolayı mecrur Erracim Şeytanın sıfatı Kovulmuş, taşlanmış Sıfat olduğu için Şeytana dört yerde uyar Besmele'ye geçelim Bismi Aslında İsmullahi orası Zafetler gibi muzaf Ancak onun başında Bir harf üzeri geçmiş ismiyle, Allah'ın ismiyle manasına ile birlikte beraber anlamına bi, Bismillahirrahmanirrahim Niye? Çünkü Allah'ın lafzı-ı celalin Sıfat. sıfatı ve Errahimi diğer sıfatı Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle Bunu özellikle yaptım çünkü bu kusura ilk kullanıyoruz ama bilmiyoruz İyirabı'nın Devam ediyorum. Ayete geçtim. Şimdi Bakara 161. ayete. Şüphesiz ki innellezine keferu küfredenler yani kafirlik yapanlar ve matu ve ölenler ve hum kuffarun kafirler olduğu halde ölenler. Kuffar, kafirin çoğulu. Kafirler olduğu halde ölenler ulaike onlar var ya aleyhim lanetullahi onların üzerinedir Lanetullah, Allah'ın laneti, ve meleklerin ve nas ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Kimin küfredip de kafirler olarak ölenlerin üzerinedir. Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti. Ayetinde dört tane vav var. Şimdi bunları çözelim bakalım. Ve ma Buradaki vav ne vav olabilir? Keferu ve matu. atif vavu. Güzel. Atıf Küfür edenler ve ölenler. Küfredecek ve ölecek. Ve hum kuffarun. Onlar kafirdirler. Hal vavu. Kafir oldukları halde ölenler. Hangi halde ölenler? Matu. Kafirler olduğu halde ölenler. Ulaike aleyhim le'netullahi vel melâiketi. Atif vaabı. Neden? Çünkü melahike lafzeciler üzerine muatuf. Ondan dolayı ona uydu. Kesralı geldi. Ben nasideki var O da atif. Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve bütün insanların laneti denmemiş. Allah'ın ve meleklerin ve bütün insanların laneti denmiş. Bunların ikisi de ben melahike ve ben nasda ki vaablar atif ve ma'atulaki va'da atif va'ı vehum kufarun hal va'ı. <gülüyor> Ey ne va'ul hali fi hadil ayeti diye sorar mı deriz? Bu ayette hal va'ı nerede? Fî ve hum U beydullah fi qaulihi taala vehum kufarun. Allahu Teâlâ'nın ve vehum kufarun sözündeki va' hal va'ıdır. Diğerleri. Atif va video üçü de. Ahsente. Aferin. güzel yaptın. Bakıya selasu dakika üç dakika kaldı. Fehel min sualin soru var mı? Naam ledeyi sualun le dâinde manasındadır. Inde yanında katında benim bir sualim var. Indi sualun gibidir yani indi sualun ile ledeyye sualun aynı manaya gelir. Ledeyye sualun, evet benim bir sualim, sorum var. Kim bunu söyleyen? Muaviye. Ma manel hurumi fi gavlihi ta'ala allah Teala'nın şu sözündeki, şu buyruğundaki el hurum kelimesinin manası nedir? Nedir o? Kabil, Allah Azze ve Celle'nin Kavelin Maide Suresi 95. ayet. Ya eyhelledine amenu la taktulus sayda ve entum hurum. Ey iman edenler, sizler hurum olduğunuz halde avu öldürmeyin. Aşağıda izah edeceğim için ben tercüme etmedim orayı. Elmu deris manaha onun manası yani hurum kelimesinin manası el muhrimune. İhramlılar. ihrama girmiş kimseler demek müfreduha, yani hurum kelimesinin müfredi, haramındır. Ey, yani muhrimun, ihramlı kimse, muaviyetu cezakellahu hayran. Allah sana hayırla karşılık versin. Ceza, mazi fiildir, emir manasına kullanmıştır. Allah sana hayırla karşılık versin. Ceza, Arapça'da karşılık demek. Hayran dersen, hayırla karşılık versin. Şerren dersen, şerle karşılık versin. Evet. Demek ki hurumun manası El-Muhrimun'dur. Yani ihrama girenler. Öyleyse o ayetin tam manası sizler ihramlıyken ey iman edenler avı öldürmeyin. Allah sana hayırla karşılık versin dedim. Muaviye yerunul Ceresu Zil çalar. Ve yakhrucul müderrisu. Müderris çıkar. Ve ve yekulu Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Müderris Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu der halde çıkar. Yerin Nul Ceres'ten sonraki Yahrucu'dan önceki Vav Atıf Vavı'dır. Sonra Ve Hüve Yegul'deki Vav Hal Vavı'dır. Esselamu Aleyküm'den sonraki Rahmetullah'tan önceki Vav Atıf Vavı'dır. Selamın üzerine Matuf. Ve Berekatuhu'daki Vav da gene Atıf Vavı'dır. İkinci Atıf. Temari'nin alıştırmalar. Ejbanilesi leti latiyeti. Gelen sorulara cevap ver. Eyne ra'a faisalun hamiden. Faisal Hamidi nerede gördü? Eyne zehebe hamzatu. Hamza nereye gitti? Meta harjatul labu min Mekkete ve meta vesalul Medine'tel minawwerater. Öğrenciler Mekkeden ne zaman çıktı? ve medine Münevvere'ye ne zaman vardılar? Men illezi yigarâ hadise, Hadisi okuyan kimdir? Ma mânel hurumi fil-ayetil-varideti fil-dersi Derste varit olan, gelen ayetteki hurum kelimesinin manası nedir? Ve ma müfreduha Ve onun müfredi nedir?